وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû vecâhedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh vellâhu gafûrun rahîm Sadakallâhul azîm Fe kallellâhu teâlâ fî âyetin öhrâ Estevizbillâh ve men yuhâcir fî sebîlillâh yecid fil ardı murâqaman kesîran ve men min beytihi muhâciran ilallâhi ve rasûlih summe yudrikul mevt Fakat bekâ ecruhu Allah ve Allahu gafuran rahima. Sadakallahul azim. Okumuş olduğum Bakara Suresi 218. ayette Cenab-ı Hak, iman edip hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini ümit edebilirler. Allah gafurdur, rahimdir. Mer merhameti çok olan ve günahları bağışlayan bir zattır. İkinci okuduğum ayet aslında daha önceki ayetlerle beraber değerlendirilince hicret etmeyenlerin ölürkenki feci durumlarını ve hicret edenlerin de müjderi durumunu ifade eder. Ayetleri biraz öncesinden mal olarak verirsem kendilerine zulmetmekte iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya melekler onlara şöyle der ne durumdaydınız, niçin hicret etmediniz? Onlar da, biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik, derler. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Oraya hicret etseydiniz ya, derler. İşte bunların gidecekleri yer, cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder, çünkü Allah, çok affeden, çok merhamet edendir. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer bulur, genişlik de bulur. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Nisa suresi 97 ila 100. ayetler. Evet sevgili arkadaşlar bugün Hicri Takvim'in ilk ayı olan Muharrem ayının 7. günü miladi 6 Eylül Hicri ise 7 Muharrem 1441 yani Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin üzerinden tam 1440 yıl geçti ve 41. yıla girmiş olduk. Pazartesi günü de 10 Muharrem olarak değerlendirilen e, Hz. Yusuf'un e, zalim yönetime karşı muhteşem ayaklanmasının seneyi devriyesi olacak. Hicret kişi veya kişilerin bulundukları yerden bedenle, dil veya kalple göç ederek ayrılmasıdır. Ya da değişik bir ifadeyle küfür diyarından İslam'ın hakim olduğu bir yere göç etmektir. Ee, hicret aynı zamanda bildiğimiz gibi e, Hilal takviminin e, başlangıç zamanıdır, e, takvim başıdır. E, Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicreti. Ama unutmayalım ki hicret sadece Mekke ve Medine ile alakalı bir olgu değil veya sadece Peygamberimiz zamanında yapılacak bir husus değil. İslam'ın önemli emirlerinden biridir. Ee, az önce okuduğum ayet-i kelimelerde olduğu gibi. Çünkü hicret sadece bir bölge değişikliği değil, her şeyden önce zihniyet değişikliği, bundan ortamın kendisine zarar vereceği, dinine zarar vereceği durumunda e, o ortamı, işi e, ve diğer imkanları değiştirme özelliğidir. O yüzden hiç e, hicran veya hecir ayrılmak anlamına gelir. Kişinin bedenle, kalple veya dille de e, yanlış ve cahiliye özelliği olan yerlerden ayrılması hicret dediğimiz e, ibadet bilincine insanı ulaştırır. Bugün size e, hicretin e, çeşitlerini ve insani e, özelliklerini anlatacağım ve kimin gibi hicret etmek durumunda örnek hicret edenleri hatırlatmaya gayret edeceğim. Evet, hicret çeşitleri olarak Allah'a hicret söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'in Hz. İbrahim vesilesiyle vurguladığı gibi. Yine yalnız bırakmak, onları terk etmek anlamında cahil ve cahiliye özelliklerini ve o şahısları terk etmek kalple veya lisanla ayrılmak yine cahiliye toplumundan en azından hicretin en alt seviyesi olarak bunu yerine getirmek kalple, dille ve bedenle müşriklerin bulunduğu ortamları cahiliyeyi terk etmek birer hicret olarak vurgulanır Kur'an-ı Kerim'de bir de olumsuz hicretten bahsedilir. Peygamberimizin tek şikayeti olarak Kur'an, benim kavmim Kur'an'ı terk etti, Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'dan uzaklaştı anlamında mehcur kelimesi kullanılır. Dolayısıyla haktan batıla doğru da, doğrudan eğriye doğru da savrulma gibi hicretler söz konusudur. Tabii bu hicret kelime anlamıyla hicret olsa da kişiyi e, hayra doğru götürmeyen, dünyada da, ahirette de perişan edebilecek, e, olumsuz anlamındaki hicretlerdir. Tabi her türlü ibadetin, takva ile ilgili hususların, Allah'a doğru, ibadetlere doğru birer hicret olduğunu, birer e, adım atmak, e, arayış içerisinde olmak anlamına geldiğini ifade edelim. Kıyamete kadar da ahlaki hicretimiz yani e, kötülüklerden iyiliklere, haramlardan sevaplara doğru hicretimiz devam edecek. Allah Resulü bir hadisinde e, öyle ifade eder. El muhaciru men hacera Allahu an. Muhacir hicret eden kimse odur ki e, Allah'ın nehyettiklerinden e, hicret etsin, uzaklaşsın. Yani muhacir Allah'ın yasaklarını terk edip, Allah'ın e, haram olmayan e, nimetlerine doğru e, tercihini oraya doğru yapan kimsedir, buyrulur. Evet, e, öncelikle hicreti biraz izah edeyim, sonra örnek hicretlerden bahsetmeye çalışayım. İçimizdeki hicreti gerçekleştirmeden dışımızdaki hicreti yerine getiremeyiz. Önce e, manevi tekamülümüzü, arınmamızı, takvayı artırmayı iki gününü eşit geçirmeyecek seviyede e, daha bildiklerimizi yerine getirecek güzel amelleri e, ortaya koyarak hicreti önce içimizde gerçekleştiririz. Sonra toplum içinde olsak da toplumun cahiliye yaşayışından uzaklaşarak e, onların haramlarına bulaşmadan e, hicreti, e, onların yanlış ahlakından uzaklaşarak e, Allah'a yönelik hicretimizi gerçekleştirebiliriz. E, hicret sadece fiziki bir karşı çıkış değil, aynı zamanda fiili bir karşı çıkıştır. E, zalim ve Allah'ın hükmüne tabi olmayanlara en azından itaatsizliktir, sürüden ayrılıştır ee, ve bizim e, kendi inancımızı ortaya koyacak bir çizgide e, bulunmamızdır. Böyle olumlu hicretler yoksa mutlaka olumsuz hicretler söz konusudur. Biz toplumu hayra doğru değiştirmezsek toplum bizi şerre doğru değiştirecektir. Biz hicretimizi hayra doğru yöneltmezsek toplum bizim bulunduğumuz çizgiden kendi çizgilerine doğru bizi sürükleyecektir. O yüzden e, mutlaka hicret söz konusudur. Ya olumlu anlamda ya olumsuz anlamda. E, evet. Yağmur ilahi bir rahmet olarak ifade edildiği halde eğer hareketsiz ise bir yerde duruyorsa o bir bataklığa sonra e, e, sivrisineklerin yuva şey yapacağı üreyeceği bir e, mikrop yuvasına dönüşür. Dolayısıyla e, rahmet olan yağmur bile hareketsizlik neticesinde böyle zararlı bir duruma dönüştüğü bir durumda Müslümanların ciddi manada emri bil maruf yapmaması, toplumu ve diğer insanları hayra doğru değiştirmeye çalışmaması, kendisinin de kendi tekamülünü gerçekleştirmek için devamlı hicret halinde bulunmaması, onun kokuşmasına, geri adım atmasına, çizgisini bile koruyamamasına, savrulup gitmesine, e, hakka doğru ilerleyişi olacağına, batıla doğru sürüklenmesine vesile olacaktır. E, İslami çalışmalar, hareketler o yüzden terk edilirse hicret gibi, cihat gibi faaliyetler de kendiliğinden terk etmiş olunacaktır. Evet, hicret, önce safların netliğiyle, taraftarlığımızın belirginliğiyle, rengimizin görüldüğü, tavrımızın bilindiği bir süreçle başlar. Farklılaşma kendine, dinine, kimliğine has bir yaşama biçimi oluşturmaya kadar, sürüden ayrılıncaya ayrı bir toplum, ayrı bir cemaat, yani ayrı bir ümmet, sonra ayrı bir devlet oluşturmaya kadar devam eder. Ferdi e, hicretler çoğunlukla bir neticeye varmaz. Hani e, Fare dağa küsmüş, dağın haberi olmamış şeklinde bir e, etkisiz, tepkisiz olunur. O yüzden esas hicretler cemaatle olur, toplumla beraber birlikte hareket söz konusu olur. Göç ayrıdır, hicret ayrı. Para için, efendim ev almak veya başka bir imkana sahip olmak için Avrupa'lı Avrupalara giden, köyünden, e, Anadolu'nun ücra yerlerinden İstanbul'a gelen nice insanlar var. Bunlar Allah için hicret etmiş durumda olurlar mı? Eğer niyetleri Allah'ın dinini daha güzel, daha doğru bir şekilde yaşamaya yönelik olursa veya niyetlerini sonra bu hale dönüştürürlerse, İnşallah olur ama normal olarak insanımız dünya için hicret ederse dünyasına kavuşur. Ama esas hicret dediğimiz şey Allah için yerine getirilen bir değişim ve dönüşümdür. Hicret bir kaçmak değildir, bir uzaklaşmak, memleketini terk etmek demek değildir. Doğduğu veya doyduğu yerde Müslümanca yaşamadığı, yaşayamadığı, yaşamasına müsaade edilmediği yerde İslami bir arayış için Allah'ın geniş arzında bir yer bulmak, dini daha güzel yaşayacağı bir yeri tercih etmektir. Kaçmak değildir, zoru görünce yılgınlık veya cepheyi terk etmek değildir. Yeniden fethetmek için güç bulmak, e, taktik değiştirmektir. E, bir hedefi rahat atlayabilmek için gerilemek veya gerilmek ve daha uzun atlayabilmek için, sıçrayabilmek için güç ve enerji toplamak demektir hicret. Ee, o yüzden e, hicreti biz e, hep olumlu olarak e, yüceltiriz, önemseriz. Ama bunun tekrar edeyim, böyle olumlu hicretleri gerçekleşmediğimiz zaman ciddi manada problemli hicretler de söz konusu olur. Hicret günümüzde bazen İşimizi terk etmek, bazen e, mekanımızı, evimizi, mahallemizi terk etmek, bazen rahatımızı terk etmek, İsmail'imiz ne ise bazen Allah için ondan vazgeçebilmektir. Allah için feda edemeyeceğimiz ne toprak, ne başka bir güç, ne başka bir imkan olmadığını, gerektiğinde her şeyden, canımızdan bile geçebilmenin adının hicret olduğunu unutmamak demektir. Evet, hicretin sonucu Allah'ın rahmetine ulaşmaktır. Dünyada ve ahirette onun ödüllerine nail olmaktır. Ee, hicret e, Kur'an-ı Kerim'de değişik şekillerde ifade edilen e, dinin ciddi manada bir emridir. Allah'ın rahmetini ümit edebilen kimseler ancak hicret eden kimselerdir. Kimler gibi hicret etmek? Bu konuda bazı şahsiyetleri bir hatırlayı verelim. Muhammed aleyhisselam gibi hicret etmek. Mekkeden Medine'ye, küfür diyarından İslam'a, İslam devletine hicret. Aynı zamanda çal kapatıp çal açabilmek. Cahiliye asrını geride bırakıp saadet asrını başlatan bir hicret yaşamak. İbrahim gibi hicret etmek. İnni muhacirun ilallah. Ben Allah'a hicret ediyorum deyip Allah'tan uzak olan toplumu hiç arkasına bakmadan terk edivermek. Ankebut suresi 26'da ifade edildiği gibi. Siz alemlerin Rabbinden korkmaz iken ben sizin putlarınızdan korkacağım ha diyebilmek ve putçu düzenleri putu, putları ve putçuları i, terk edip hak yoluna hicret edebilmek. Ve yine lisanla da üffin leküm ve limâ min dûnillah. Efe lâ ta'kilûn. olsun sizin putlarınıza ve size. Hiç siz hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Diyebilmektir hicret. Ashab-ı Kehf gibi hicret etmek. Allah için saraydaki lüks yaşayışı terk edip mağarada yaşamayı tercih edebilmektir hicret. Asabı ı kiram gibi hicret etmek. Mesela yanlış olarak Eyüp Sultan denilen sultanlık ne demek? Bir sahabenin sultan gibi yaşaması mümkün müdür? Sultanlığı faziletli kılmak için bir sahabeye sultan adı takmışlar. Adını da doğru dürüst bilmiyor toplum. Halit bin Zeyd bin Küleyb el Ensari Olmuş Eyüp Sultan. Her neyse, ne işi var onun? Rivayete göre 80 küsur yaşlarındayken mümkün yaya veya bir devenin sırtında yaz sıcağında Mekke, Medine neresi, İstanbul neresi? Turistik seyahate geliyor para kazanmaya geliyor, tatil yapmaya geliyor. Değil tabi. Allah yolunda savaş yapmaya geliyor. Ve surların yakınında e, ne yapıyor? E, hicretini ahirete doğru gerçekleştiriyor. Onlar ne yolda, niçin e, bu zahmetlere katlanıp hicret etmişlerdi? Bizim hicret sevdamız nerelerde, nasıl? Ebu Bekir gibi hicret etmek, hicret için izin isteyen her mümine izin verildiği halde peygamberin yakın arkadaşı Ebu Bekir'e hicret izni verilmemesi ama zor günlerde Mekke'de yaşamak zorunda kalan gemiyi en son terk etme durumunda olan Muhammed Aleyhisselam'a hicret arkadaşı, mağara arkadaşı olarak Resulullah'la beraber hicret etme şerefine nail olmak. Ömer gibi hicret etmek. Ey Mekkeliler! Deyip, Kabe'nin etrafında toplananlara hitap etmek. Ve sanki yeri görü göğü inletecek şekilde gür sesiyle şöyle seslenmek. Yarın sabah ben Mekke'yi terk ediyor, hicret ediyorum. Eğer karısını dul bırakmak, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa peşime gelsin ve benimle hesaplaşsın diyebilmek ve kafirlere karşı meydan okuyarak hicret etmek. Ali gibi hicret etmek, emanet sahiplerinin emanetlerini müşriklerin peygambere verdiği, geçici olarak dursun diye verdikleri paralarını ve kıymetli eşyalarını sahiplerine teslim etmek için suikast yatağına yatabilmek hicret esnasında. Yüzde %99 ölüm riskini göze alabilmek, peygamberin yattığı yatakta, onu öldürecekleri bir aşamada seve seve emanetlere riayet etmek için yatabilmek ve hicreti o şekilde de değerlendirebilmektir hicret. Hüseyin gibi hicret etmek zalim yöneticiler hüküm sürerken kendisinin Medine'de bireysel ibadetlerle yetinmesinin doğru olmadığını düşünerek yetmiş kişiyle de olsa binlerce askerden ibaret Yezid'in ordusuna karşı zilletten uzak yaşayabilmek ve Allah'ın indirdiği hükümlerle tatbik edilsin diye Şehitliğe doğru hicret etmek ve diğer şehitler gibi hicret etmek. Müslümanca yaşayamıyorsa bir yerde, Müslümanca ölmenin yolunu bulabilmek. Yerin üstü hayırlı değilse, yerin altındaki hayrı aramak ve Yunus gibi hicret etmemek. İmtihan olduğumuz kavmi, bunlar adam olmaz veya ben burada imtihan olmak istemiyorum deyip, terk ederek, izinsiz göç yaparak cepheyi bırakıvermek. Böyle yapılırsa muhacirlere verilen genişlik verilmez. Balıklar yutar. Balığın karnında yaşamak zorunda kalır insan. Sıkılır. Stres ve bunalımlar içerisinde. Farklı balıkların midesinde yaşama ile cezalanır böyle kimseler. Bilelim ki Buralarda bir şey yapamayanlar, oralarda da bir şey yapamazlar. Kendini bulunduğu yerde değil, başka yerde ispat etmek için ucuz kahramanlığa hazır olmadığı cihada atılmak için izinsiz bulunduğu imtihan alanını terk etmek doğru bir hicret anlayışı değildir. Yine kendi bulunduğu yerlere Müslümanlığı daha rahat yaşayabilmek veya sıkıntılardan, zulümlerden uzak kaldı, kalmak için gelen Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan veya herhangi bir yerden gelen muhacir olduğunu tahmin ettiği kardeşlerine Ensar olabilmek, hicretin güzelliğini yakalamak açısından önemli midir? Önemlidir. Sevgili arkadaşlar, hicret konusunda söylenilecek çok şey var. Ama Söylenilecek sözden önce yapılması gereken esaslar var. Biz hicretimizi ölünceye kadar devamlı yerine getirmek zorundayız. Batıldan hakka doğru, küfürden imana, şirkten tevhide doğru, çirkin ahlaktan güzel ahlaka doğru devamlı hicretimizi gerçekleştirmek, olgunlaşmak, tekamül etmek, İlmimizi artırdığımız gibi ihlaslı amelimizi, salih amellerimizi de artırmak ve kendimize yakışan bir şekilde güzel bir hayatı ortaya koymak zorundayız. İşte bütün bu kötülükleri terk edip Allah'a isyan olan ortamları Allah için bırakabilmek hayrı tercih edebilmek bizim için e, hayatı devamlı hicret halinde yaşayabilmektir. Rabbim e, daima bu güzel hicretleri hayatında gerçekleştiren, olumsuzlukları hayatı boyunca terk etmeye gayret eden e, muhacir insanlarından eylesin. Ensar gibi olmayı muhacirlere de yardım eden zihniyete sahip olmayı nasip eylesin. Evet, eğitimle ilgili konuşacağımı söylemiştim. İnşallah okullar henüz açılmadı. Önümüzdeki haftalar eğitimle ilgili bir iki konuşma yapmayı düşünüyorum. Rabbim o konularda da hepimizi ve çocuklarımızı Müslümanca yetiştirmek nasip eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblağen nizam Kelamullahil melikil azizil allam Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam bize kureyel Kur'an, feste mi ola? Ben sütüle alıkom torhamon. Aüz bıllâhi min şeytanı râjim. İsmi llahe rrahmân rrahim. İnna dînâ ân dâllâhi l